Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 16. Bölüm Akabe biatları. Hazreti Peygamber, hac ve umre için dışarıdan Mekke'ye ve ticaret için panayırlara gelenlere İslam davetini ulaştırmak amacıyla, risaletinin ilk yıllarından itibaren gayret gösteriyordu. Bunlar arasında en verimli olanı, Yesrib, Medine halkıyla kurduğu temaslardı. Peygamberliğin 11. yılı hac mevsiminde, Yesrib'den gelen 6 kişilik bir grupla, Mina'nın tenha bir yeri olan Akabe'de karşılaştı, kendilerine İslamiyet'i tebliğ etti. Hazreç kabilesine mensup bu kişiler, Müslümanlığı benimsediler. İçlerinden Esad bin Zürare, Yesrib'e dönüp yeni dini hem kendi kabilesine hem de Evslilere anlatıp, bir yıl sonra yeniden Akabe'de Hazreti Peygamber'le buluşma sözü verdi. İslam dinine büyük hizmetler ifa eden Ensar Zümresi'nin çekirdeğini oluşturan bu altı Yesripli'nin faaliyetleri sonucunda birçok kişi Müslüman oldu. Ertesi yıl, onu Hazretli Hazreçli, ikisi Evsli olmak üzere 12 kişi Resulullah'la gizlice Akabe'de buluştular. Yesripliler, hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, Resulullah'ın emirlerine uyacaklarına söz verip kendisine biat ettiler. Bu biat, birinci akabe biatı adıyla anılmaktadır. Hazreti Peygamber, Yesrib halkına Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmesi, henüz Müslüman olmayanları dine davet etmesi, ve namaz kıldırması için Mus'ab bin Umeyr'i onlarla birlikte gönderdi. Esad bin Zürare'nin evinde misafir olan Mus'ab'ın bir yıl içindeki faaliyetleri, Evz kabilesinin reisleri Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr'da dahil olmak üzere Yesrib ileri gelenlerinin Müslüman olmasını ve şehrin hicret yurdu haline gelmesini sağladı. Nitekim Peygamberliğin 13. yılının hac mevsiminde ikisi kadın 75 yesripli Müslüman, henüz Müslüman olmamışların da bulunduğu hac kafilesiyle birlikte Mekke'ye geldi. Hacdan sonra yine Akabe'de Hazreti Peygamberle gizlice buluştu. Hazreti Peygamber henüz Müslüman olmayan amcası Abbas'la oraya gelmişti. Yesriblilerin kendisini şehirlerine davet etmeleri üzerine Rasul ü Ekrem, önce kuran ı Kerim'den bazı ayetler okudu, kendilerini İslam'a kuvvetli bir şekilde bağlanmaları gerektiği hususunda teşvik edici sözler söyledi. Sonra ikinci akabebiyatının şartlarını sıraladı. Hicret ettiği takdirde, kendisini ve Mekkeli bütün Müslümanları, kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi koruyacaklarına, iyi günlerde de, sıkıntılı zamanlarda da kendisine itaat edeceklerine, bollukta da, darlıkta da, mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip, kötülüğe engel olacaklarına, kimseden korkup çekinmeden, hak üzere bulunacaklarına dair, Söz verip biat etmelerini söyledi. Yesriplilerin hepsi şartları kabul edip biatta bulundu. Rasulullah kendisiyle irtibat sağlayabilmeleri için aralarından 12 temsilci nakip seçmelerini istedi. Onlar da dokuzu hazreçli, üçü evsli olmak üzere nakiplerini seçtiler. Hazreti Peygamber Hazreç'ten Neccaroğullarının temsilcisi Esad bin Zürare'yi, aynı zamanda diğer on bir temsilcinin de başkanı tayin etti. İkinci Akabe biyatı, savaşla ilgili hususları da kapsadığı için, Beatül Harp, savaş biyatı diye de anılmıştır. Aslında Yesrib, Kureyşlilerin aleyhine gelişmelerin olmasını sağlayacak, stratejik bir mevkide bulunuyordu. Kuzeyden Suriye, Filistin ve Irağa gidecek kervanlar bu şehir civarından geçmek mecburiyetindeydi. Diğer taraftan Evs ve Hazreç kabileleri arasında 120 yıl kadar süren savaşların sonuncusu olan bu assta çok kayıp verilmişti. Yeni din sayesinde aralarındaki düşmanlığın sona ermesi ümit ediliyordu. Nitekim Hazreti Ayşe bu as Allah'ın Resulü için hazırladığı bir gündü değerlendirmesini yapmıştır. Son Peygamber Onu anlamak ve anlatmak için.